Rabbi'l-gümül Ala demiş, Firavun Allah'ını ilah etmiş, düşünmemiş, ben ile geldim sonra kokucam diye ilahlığını ilah etmiş, kaç sene, seksen sene. Hatta Musa aleyhisselam Hazreti Harun'a demiş ki ya Harun sen dua et ben amin diyeceğim, bu herifin kahri için dua ederim bu Firavun için, Firavun, Musa'lı padişahına ne derler? Osmanlı'nın ne padişah diyor işte yani amirine, için Cumhurle isteniyor. İran'ın hükümdarına Şah denir. Rum hükümdarına Kayser tabir edilir. İşte Araplara Emir derler. Hırvatlara Kral derler. Falan böyle. Bu Kralın da, Mısır'ın hakim tutakı Türk aslında. Kral, Kralın Türk'tür. Aksi giden gitmiyor. Aksi ya. Oradan gidiyor. Rum da ona benim o dedi. Türk Türk. Sen başıcın ceddarın Rabbi güzel demiye, elcetsu tüker Allah kabul. Evet. O zaman belki cesser adamın Rabbi güzel demiye, dua etmiş Hazreti Harun o Hazreti Musa Allah kabul etmeyesin kahr için dua ediyor. Harun, 40 sene geçmiş aradan kahr olmuyor gene oturup yerinde Peki gün ne yapıyor? Musa peygamber bir gün asabi adam Musa peygamber dedi ya Rabbi dua etti sene dem beri bu her bir gün oturuyor yerinde gene. Hem de sana karşı şirk koşuyor kendisine yani bunu Demiş ki, ''Yağmulsa, duanızı kabul ettim.'' demiş. Ama, ''Firavun cömert.'' demiş. ''O cömertliği, benim vereceğim belaya.'' demiş, depediyor demiş. O kadar cömertmiş ki Firavun. Onun için, Teala ismini Kur'an'da zikrediyor. Nemrut'un ismi yok. Nemrut yok hiç Kur'an'da. İbrahim peygamberine devam. İbrahim Halilullah'ın, Hasnana olan yoktur. O gaddar, o gaddar, davayken Allah zikrediyor ismini. Cömertliğinden, Firavun ismini zikrediyor. Cömert demiş. Cömertliği benim belama kalkalı oluyor demiş. Ha, o vakit ne kestiği tutmuş. Hatta açıkmış, herkes yeri yemek gelmiş sarayında. Hatta bir gün haber almış bir adam karısına yemek pişetmiş evde gizli olarak. Biren yani haber almış çağırmış. Niye benim mutfağımda yemedin ki evde yeri pişirdin demiş. demiş. ki ya Firavun, benim karım köy kızı demiş. Nohutlu yoğurtlu soğuk içiyor, nohut yoğurtlu soğuk içiyor. Senin şeyinde pişmiyor yok demiş. Sen de iyi ala yöneterek pişiyor, köy yeme bu demiş. Tahana gibi yani. Pişmediği için onun için neydi pişirmiş, canı içiyor. Hamile. Ya öyle mi? Öyle şey ununu pişirsinler benim zamanla. Madem köylülerin canı içiyor